Efendim merhabalar. Bugün çarşamba ve bugün canlı yayında yine çocuk deyip geçmeyinle sizlerin huzurunuzdayız. Efendim İstanbul'da kapalı bir hava var. Umarız ki bugün güzel bir programımız olur. Burç Efem'den sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızla bugünkü programımıza başlıyoruz. Biraz sonra canlı yayında sorularınızı almaya çalışacağız. Direkt çevirdiğiniz numaralar ile canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz ve sorularınızı Karşılıklı olarak görüşerek, deşeleyerek, irdeleyerek bir çözüme doğru, çözüm odaklı bir program olacak şekilde çözüme doğru gitmeye çalışacağız. Yalnız ben bir teşekkürü de hemen ilave etmek istiyorum. Çünkü şu anda gönderdiğiniz mesajlar yani dün, önceki gün ve geçen hafta gönderdiğiniz mesajlar o kadar yoğun mesaj trafiğinin içerisindeyim ki. Bir taraftan çok çok memnunum bunca mesajı demek ki e, teşekkür ediyoruz, itibar ediyorsunuz, dinliyorsunuz. Öbür taraftan da büyük bir mahcubiyet içerisindeyim, çok büyük mahcubiyet içerisindeyim. Her bir mesaja yetişmeye çalışıyorum çünkü. Bir kısmını işte buradan okuyarak cevaplandırmak istiyorum, cevaplandırmaya çalışıyorum. Onlarca mesajı cevap veriyorum ama geriye kalan yine onlarca mesaj var, onların bir kısmını gönderdiğiniz e-mail adresleri üzerinden cevaplandırmaya çalışırken ama yetemediğimi de görüyorum. Bazı mesajlar cevapsız kaldığında böyle kaldırıyorum ellerimi ne olur affedin diyorum. Şimdi eğer cevaplandırılmamış mesajı olan değerli dinleyicilerimiz var ise şöyle yapmaya çalışıyorum ben. Şu anda önümde bayağı bir yığılmış mesaj var. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar bu mesajları ben derleyip toparlamaya çalışacağım. Yani bugün telefonlarla dinleyicilerimizin, sizlerin sorularını alacağım. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar ise gönderdiğiniz mesajları derleyip toparlamaya çalışacağım. Ama bir eleme yapmak istiyorum bundan sonra. Gelen sorular içerisinde eleme yapmak istiyorum. Şöyle bir eleme yapmak istiyorum. Şimdi bazı sorular var ki biz programımızda, önceki programlarımızda defaten işlemiş olduğumuz e, sorular var. Örneğin bir tuvalet alışkanlığı. Örneğin bir sütten kesme, anne sütünden kesme, efendim bir hırçın davranışlar karşısında duygusal yoksunluk yahut da iktidar mücadelesi konusu var ki bu konuyu oldukça yoğun bir şekilde işledik. Çocukların bir şey fırlatması, atması ve anne babanın tutumuyla alakalı olan sorular var. Bunlar sürekli devam eden sorular. Ee, hocam 2 yaşında çocuğum var tuvalet alışkanlığı kazandıramadım ne yapmam lazım diye sorulduğu zaman o zaman ben cevap vermekte zorluk çekiyorum yani hem daha önceden işlediğimiz için hatta internet sitemizde www.ademgunes.com sitesinde bu sorulara da yoğunluklu olarak orada cevap verildiği halde ve olduğu halde dinleyicilerimizden eğer belki ilk defa denk geldiği için bu programa birden Hemen aklına acaba şu soruyu da sorsam diye gönderilen mesajlar olduğu zaman o türlü mesajlara galiba yetişemeyeceğim. Yani hep aynı türden mesajlara galiba yetişemeyeceğim bunu anladım. Ee, hangi tür mesajlara daha ağırlıklı vermeye çalışacağım? Eğer dinleyicilerimiz bizi bir süredir takip ediyorlar ve anlattıklarımızın içerisinde uygulamaya koydukları bir takım şeyler var ve onların içerisinde de tereddütte kaldıkları yeni konular oluşmuş ise... O takdirde onlara ayrıca bir e, zaman ayırmaya çalışacağım. Çünkü onlar benim için de bir öğreticilik taşıyor. Benim açımdan da bir öğrencilik niteliği taşıyor. Yeni yeni problemler. Yoksa bile, bilindik klasik problemler ile internet üzerinde dahi bir arama yapılsa, Google tarafından bir arama yapılmış olsa e, cevabı çok rahatlıkla bulunabilecek e, şeylere e, birazcık böyle ara vermek istiyorum. Dinleyicilerimizle bunu paylaşmak için. Şimdi önceki gün dün gönderilmiş olan bir mesaj benim dikkatimi çekti ve bir taraftan da bu mesajı okurken e, çok mutlu oldum, tebessüm ettim. Sizlerle bu mesajı paylaştıktan sonra, bu soruya cevap verdikten sonra hemen canlı yayında telefonlarımızı almaya çalışacağım. Şimdi mesajı gönderen e, kişi ismini göremiyorum, evet ismini göremiyorum. Mesaj şöyle, merhabalar Adem Bey. Size öncelikle teşekkür ederim. Kızım 40 günlük iken sizi dinlemeye başladım annem vesilesiyle. O kadar, şey, o kadar çok şey öğrendim ki eğer sizi geç fark etmiş olsaydım şimdilerde terbiye adına kızımı inciten bir anne olacaktım bende. Şimdi bu mesajı okuduğumda neden hoşuma gidiyor? Şundan dolayı hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Benim burada bu programda ısrarla söylediğim bir takım şeyler var. Ve bir anne kırk günlükten itibaren kızını o söylenilen şekilde yetiştirmeye ve terbiye etmeye çalışmış. Şimdi hani bazı eleştiriler de var. Ya hocam yani günümüzde öyle çok da çocukları serbest bırakmamak lazım. İşte hocam olmuyor işte sinirliyiz yani iki tane de patlatabiliriz çocuğa. Hocam işte çocuğa çok yüz vermemek lazım. Gibi, hocam bir Osmanlı tokadı mutlaka olması lazım gibi bir takım şeyler de söyleniyor. Böyle kaba saba insan ruhuyla hiç alakası olmayan şeyleri sanki kültürle de bağdaştırarak işte kazak erkek, mazak erkekleri de kültürle de bağdaştırarak çocukların üzerine çökmüş olan anne babalar bir de kendilerine fırsatmış gibi böyle şeyler de espriyle dayanarak söylüyorlar. Halbuki bir de acaba e, bir yıldır, ta kırk günlükten beri şu söylediğimiz şeyleri harfiyen yerine getirmiş olan bir annenin geriye dönüşümünü almış olmak benim için oldukça önemli. Bu tür mesajları ben özellikle de takip etmek istiyorum ki, çünkü öylesi evler, öylesi aileler ve öylesi anneler acaba şu anda çocuklarını ne durumdalar, onları hem sizlerle paylaşmak hem de yaptığımız bir yerlerde yanlışlıklar var ise onu da düzeltmek adına. Şimdi dinleyicimiz diyor 40 günlükten itibaren sizi dinlemeye başladım. Sizi takip ettikçe bildiğim birçok şeyi hafızamdan sildim. Evet. Kızım şu an 15 aylık. Ve verdiğiniz bilgileri hayatıma geçirdikçe çok olumlu geri dönüşümler aldım. Önceleri eşim pek ilgilenmiyor sanıyordum. Ama sürekli de dinlediklerimi ona da anlatıyordum. Bir ara anlattıklarımı, uyguladığımı görünce çok sevindim. Ondan sonra bir süre sonra eşi de kendisine eşlik etmeye başlamış. Şimdi değerli dinleyiciler, yani özellikle şu anda bizi yoğunluklu olarak annelerin dinlediğinin farkındayım. Ve anneler bir telaş içerisinde ve birazcık da gönül burkuntuluğu içerisinde. Neden? Eşlerinin kendilerini ve çocuklarını anlamadığı gibi bir zanna kapıldıkları için... Her şey sanki kendilerinin üzerine yıkıldığı zannıyla birazcık da böyle motivasyon eksikliği var. Hayır bakın ben size bir şey söyleyeyim. Eğer evinizin içerisinde bir evladınız var ise, bir çocuğunuz var ise ve eğer baba da o çocuğu seviyor ise, çocuğun ruhunda öyle bir güç vardır ki babayı yere serer. Bir vurduğu zaman ruhundaki o şefkat ile sevgi ile babanın kımıldayacak dermanı kalmaz. Yani siz bir anne olarak eğer çocuğunuzla birlikte bir sürecin içerisine girdiğinizi ve bir hanımefendi kimliğiyle kibar, nazik bir hanımefendi yetiştirir gibi çocuğunuzla uyum içerisinde ve sükunet içerisinde olduğunuzu eşiniz de fark ederse ve bu fark etme ile birlikte kendisinin davranışlarının sanki biraz kaba saba olduğunu da hissederse Öylesi bir erkek, öylesi bir koca tanımıyorum ki ben eşine e, dahil olmasın. O da bir süre sonra bu kervana dahil olacaktır. Ama önemli olan burada siz evladınızı yetiştirirken, çocuğunuzu yetiştirirken kendi hanımefendi kimliğinizi kaybetmemeniz. Ve çocuğunuzla uyum ve eşlik içerisinde olduğunuzu yeter ki bir kere eşiniz görsün. Hiçbir baba yok ki buna karşılık vermesin. Aynı burada olduğu gibi. Diyor ki dinleyicimiz, önceleri eşim pek ilgilenmiyor sanıyordum ama sürekli de dinlediklerimi anlatıyordum. Bir ara anlattıklarımı uyguladığını görünce çok sevindim. Şimdilerde bir şeyler ters gidince bir de Adem Hoca'yı dinle, öğren şu iş nasılmış diye arada bir bana takılıyor. Kızım doğduğunda televizyonu oturduğumuz odadan çıkardık. Zaten çok izleyen bir ailede değildik. Uydusu olmayan bir televizyonla ne iş. Işte, izlenir işte. Kızım televizyonu bilmiyor. Başka evlere gidince oradaki televizyonları da kapatıyorum. Çünkü kızım hemen televizyona bakıyor. Şimdi ben şunu da ilave edeyim. Yani bebek bulunan bir evde televizyon ben şimdiye kadar hiç hayırlı bir neticeyle karşılaşmadım. Üç yaşından küçük bir evde, çocuğun üç yaşından küçük bir evde televizyon var ise ve ondan dolayı da çocuğunuzdan şikayet ediyorsanız televizyonu kaldırmadan şikayetleriniz azalmayacak. Eğer üç yaşından küçük çocuğunuzun terbiyesiyle meşgulken televizyonu da onun karşısına koyuyorsanız bilin ki çocuğunuzun ruhunu zehirliyorsunuz. Bir süre sonra o zehir akıttığınız ruh, terbiye olmamış olan ruh sizi yiyecektir, sözünüzü dinlemeyecektir. Otur, oturmuyor, kalk, kalkmıyor, ye, yemiyor, her şey bütün o iç düzen alt üst olmuş vaziyette olacaktır. Dolayısıyla bu dinleyicimiz oturma odasındaki televizyonu, oturduğunuz odadaki televizyonu çıkartmış ve çocuğu şu anda 15 aylık televizyon diye bir şey tanımıyor. Evet, devam edelim mesajına. Yaptığı hiçbir şeye tepki vermediğim için, kızının. Kızı galiba değil mi? Kızı evet. Yaptığı hiçbir şeye tepki vermediğim için yapma dediğim zaman çok işe yarıyor. İşte işin kritik noktalarından bir tanesi. Hani ben burada radyoda defalarca ifade etmeye çalıştım. Çocuğunuz bir yanlış yaptığı zaman eğer hayati tehlike taşıyan bir yanlış ise o takdirde bir kelimecik yeter o çocuğa. Yeter ki siz çocuğa güven vermiş olan ve çocuk tarafından da Güven kazanılmış bir anne iseniz çocuk sizi rehber kabul edecektir zaten. Dolayısıyla kızım yapma diye seslendiğinizde eğer siz güvenilen bir anne iseniz o takdirde çocuk o yapılmayacak olan şeyi yapmayacaktır. Ha siz ikide bir hoplama zıplama koşma düşme işte gülme ağlama gibi her şeyde çocuğunuzu böyle didikliyor iseniz çocuğu. Ondan sonra da mesaj yazarsanız eğer bana hocam çocuğum beni dinlemiyor. Yahu dinlemez ki seni zaten. Neyini dinleyecek? Hoplama diyorsun, e, çocuk hoplamak zorunda. İşte zıplama diyorsun, zıplamak zorunda. Gülüyor gülme, ağlıyor alma, ağlama. Ne istiyorsun ki sen bu vaziyetiyle? Hayır. Bakın burada dinleyicimizin söylediği gibi anlatmaya çalıştığım şeyi ne kadar da güzel kendi cümleleriyle ifade etmiş. Yaptığı hiçbir şeye tepki vermediğim için. Yapma dediğim zaman çok işe yarıyor. Yapılmayacak şeye yapma dediğim zaman çok işe yarıyor. Diyor, devam ediyor. Mesela ben gözlüklü bir anneyim ve bu çok zor bir durum. Kızım ilk dönemlerde dokunmak istiyordu gözlüğüme. Yapma diye şimdi çok nadir zamanlar dışında dokunmuyor. Hatta başlangıçta dokunuyormuş gözlüklerine. Ve gözlükleri keşfettikten sonra ne olduğunu da anladıktan sonra artık anneyi rahatsız etmiyor. Yani çocuğu hissetmek işte bu. Bir çocuk dünyası açısından bir bakın gözünüzde bir şey var çocuk onu merak ediyor. Dokunmadan durabilir mi insan? Hele çocuk durabilir mi? Gözünün önünde bir şey duruyor annesinin onu ellemek zorunda. Siz çocuğa engel oldukça çocuğunuzun içerisinde azgınlaşmış bir istek olacaktır o gözlüğe koşmak için tutmak için. Merak duygusu, Allah bu duyguyu yaratmış insanda. Bakın anne diyor ki çok zor oldu diyor bu durum. Gözlüğüme çocuğumun dokunması, alışması evresi çok zor oldu. Ama bir süre sonra artık bu işten vazgeçti. Neden? Çünkü gözlüğünü öğrendi, gözlüğün ne olduğunu öğrendi. Yapma diye şimdi çok nadir zamanlar dışında zamanlar dışında dokunmuyor. Hatta namaz kılmak için çıkınca çıkarınca elleriyle gözlerini ve gözlüğün yerini gösterip gözüme takmamı istiyor evet çocuk düzen hastasıdır aslında neyin yeri çok belirgin ise ve anne devamlı olarak neyi hep aynı yerden alıyor ve hep aynı yere koyuyor ise çocuk öyle bir rahatlar öyle bir önü açılır üzerindeki sis bulutları öyle bir dağılır ki ancak görüyoruz ki Birçok anne evin düzenini, evi süslemek için kullandığından dolayı çocuğun işe yarayacağı eşyalar çocuk tarafından çok bilinmiyor ve el atıp alabileceği kadar anlaşılır vaziyetlerde yerlerde de durmadığından dolayı çocuk evin içerisinde kaotik bir yaşam sürüyor. Bardağı bazen oradan alıyor, bazen buradan alıyor, bazen buraya koyuyor, bazen buraya koyuyor. Halbuki çocuk neyin, nerede olduğunu eğer bir keşfeder ise bunun rahatlığını ve keyfini yaşamaya başlar. Artık siz başka yere koysanız da çocuk gider rahatsızlığını belli eder, alır bardağını oraya koyar. Dolayısıyla anne gözünden gözlüğünü çıkarttığında artık çocuk alışmış eliyle gözünü ve gözlüğünü gösteriyor anneye ki gözlüğünü tak anne diye düzen istiyor çocuk çünkü. Cep telefonunu her ne kadar olursa olsun eline vermiyoruz. İlk zamanlar aşırı bir telefon ilgisi vardı. Hala var mı? Va Hala var. Ama telefonu bir yerlerde unutunca getirip bize veriyor artık. Çekmecelerimin her gün içi boşaltılıyor ve ben bu durumda mutluyum. Mutfakta yemek yaparken kızım da gelip tezgahın altındaki açabildiği dolaplardakileri yere indiriyor. Tebessümle karşılık veriyorum... Umarım doğru yapıyorumdur. Evet, doğru yapıyorsunuz. Tebessümle kızınıza karşılık verin. Kızmıyorum yaptıklarına, hayatı yeni keşfeden, her şeyi ilk defa gören birine kızılmaz diye düşünüyorum. İşte çocuğunu hissetmek demek bu demek. Evet. Eşimle sürekli sohbet eden bir çiftiz. Canımız, canımızı sıkan her türlü sorunu birlikte çözme telaşındayız. Akşamları kahve sohbetimiz olur. Ancak sizi dinledikten sonra, kızımız varken... Önünde başkalarını konuşmuyoruz. Sıradan konuları, üçüncü kişilerin olmadığı sohbetler yapıyoruz. Hemen ben burada bir şey ilave edeyim. Çocuğunuz yokken de mümkün olduğu kadar üçüncü kişiler hakkında konuşmayın. Eğer eşinizle bir başkası hakkında konuşacak iseniz, gönlünüzü ve kalbinizi dinleyin. Bu konuştuğunuz koşula konular dedikoduya giriyor ve haz almaya başladıysanız, ve konuşmanın bir parçası halinde birisini şu anda kullanıyorsanız onu da yapmayın. Ya bir mesele vardır birisi hakkında sadece o kadar kısmını konuşmanız yeterli. Ben bazen işte eşler arasında görüyorum. Şimdi hanfendi oturuyor kendi bayan arkadaşını allandıra pullandıra süslendire gülüşünü konuşuşunu evin içerisindeki kahkayı yürüdüğü her şeyi kocasına anlatıyor. Olmaz böyle bir şey. Yahut da bir beyefendi anlatıyor, anlatıyor kendi arkadaşını, anlatıyor boyunu, kilosunu, kaşını, gözünü vesairesini eşiyle paylaşmaya çalışıyor. Yahut da onun yaptığı yanlış davranışları veya doğru davranışları. Üçüncü kişiler hakkında konuşulacak ise mümkün olduğu kadar sadece istişare ve toplantı amaçlı. Şöyle şöyle bir şey oldu, ben şöyle düşünüyorum, acaba şöyle yapsam nasıl olur, bir de senin fikrini almak için bu konuda konuşmak istiyorum şeklinde olması lazım. Yoksa sadece çocuğun yanında konuşmamak için değil bu. Devam edelim. Ve biz elimizden geldiğince kızımıza yalan söylemiyoruz. Sadece kızınıza yalan söylememek değil... Yalan ahlakını kendinize yakıştırmamak, eşinize de, komşunuza da, üçüncü şahıslara da. Çünkü çocuğun içerisinde öyle bir güç vardır ki anne baba için büyük şanstır aslında çocuk. Çünkü çocuktan terbiye olması için Allah çocuğun içerisine, o masum görünüşünün içerisinde anne babayı yeniden düzene sokabilmek için çocuk anneden babadan öğrendiğinin korkusuyla, Anne baba kendi ahlakını da değiştirebilecek fırsat vermiştir. Çocuğun haricinde hiç kimse anne babanın kötülenmiş olan ahlakını düzeltemez. Ancak çocuğun verdiği o masumiyet duygusundan dolayı anne kendi içinde sızı hisseder. Ya ben yalan söyledim galiba yine diyerek kendi yalanın toparlama işine girer. Yoksa birisi birisine akıl vererek, fikir vererek, yalanın kırk türlü zararlarını anlatarak kimse yalan alışkanlığından vazgeçmez. Velev ki bu gönle temas edebilen bir kişi olmasın. Eğer öyle bir kişi var ise, bir gönül dostu var ise, onun sözü belki yine tesir eder bir çocuk masumiyeti gibi ama her evin içerisinde bir veli varmış gibi, ve bu veli sizden bir takım şeyleri görüyormuş gibi kendi ahlakınızı düzeltme adına da çocuk bir şanstır. Ve biz elimizden geldiğince kızımıza yalan söylemiyoruz diyor dinleyicimiz. Yapacaksak mutlaka yapıyoruz. Yapmayacağımız şeyleri de sırf bu sırf sussun diye yapmıyoruz. Harika kararlı bir aile anne. Kızımız, kızımın elinden hiçbir şeyi almıyorum. Sadece zararlı olan şeyleri alıyorum. Bazen tepki verip ağlıyor ama ben tepki vermiyorum. Susuyor. Susana kadar hiç ilgilenmiyorum. Yani iktidar mücadelesini gayet güzel yürütüyor anne. Susana kadar hiç ilgilenmiyorum. Susunca da konuşuyorum ve ağlamayı ağlamamayı öğrendi. Çocuk sustuğu zaman anne konuşmaya devam ediyor. Gel kızım şimdi konuşalım diye. Ve böylelikle çocuk ağlamamayı öğrendi. Neden? Ağlamalarına eğer anne tepki vermez ise... Eğer çocuğun ağlamalarının işe yaramadığını anne ona göstermiş ise ve bu durumda çocuk ağlamayı artık keser. Çünkü bir işe yaramadığını görüyor. Dışarıdaki bütün eşyaları ve hayvanları isimleriyle tanıtıyoruz. Araba, kedi, tavuk, kuş vesaire. Ve kızımla birlikte uyuyorum. Ne kadar güzel. Ve hiç ağlatarak uyutmadım. Ve hiç ağlasın alışır demedim. Her sesine koştum. Ve şimdi fazlasıyla karşılığını alıyorum. Başkalarının evine gittiğimiz zaman sadece geziniyor, etraftaki eşyalara dokunuyor, başkalarının eşyaları ilgimizi çekiyor ancak başkasının eşyasına dokunu, dokunmuyoruz sözü kızım için yeterli oluyor. Yalnız böyle giderken bir sorunumuz var demiş dinleyicimiz. Tabi sorun mu değil mi şu anda bilmiyorum. Her, neyse, her nereye gittiysem peşimden geliyor. ''Odadaki işine gelen, gelen çekmece dolapları karıştırıyor. Tam oyuna dalmışken çıkıyorum. Bir de bakıyorum ki arkamda. Kızımla kahkahalarla oyun oynayan, kaliteli, sa kaliteli saate önem veren biriyim. Ancak yetmiyor mu bu? Ya da bir yerde hatalı mıyım? Ben Beni hiç rahat bırakmıyor. Yemek yapmam lazım, yemek, yapma, yemem, yemek yemem lazım. Başka ihtiyaçlarım var. Ancak kızım buna izin vermiyor.'' Öyleyse bir yerde sorun var diyorum demiş dinleyicimiz. Şimdi hiç endişe etmeyin. Neden endişe etmeyin? Çünkü çocuğunuz henüz doğmadı. O 15 aylık yani şu anda ruhsal embriyo döneminde ruhen sizinle hala o birleşik durumda duruyor. Dolayısıyla siz nerede, o orada olacak. Evet, sıkıntılı bir dönem yaşıyorsunuz. Çünkü çocuğunuzu doğuruncaya kadar nasıl ki dokuz ay karnınızda taşıdınız, şu anda ruhsal bir embriyo taşıyorsunuz. Ruhen eğer bu dönemi de, bu ikinci dönemi de atlatabilirseniz, ne zaman atlatacaksınız? Çocuğunuz sütten kesildiği an, yani iki, iki buçuk yaşları arasındayken göreceksiniz ki yavaş yavaş artık sizi terk ediyor olacak. Bir yere bıraktığınızda çünkü güven duyan, duyulan bir anne modeli sergiliyorsunuz, artık onu yapabilecek becerisine kavuşmuş olacak. Ancak şu durumda yapamaz. 15 aylık bir çocuk annesinden şu anda ayrılamaz. Bu doğal bir süreç yaşıyorsunuz korkmayın, endişe etmeyin. 2 yaşına kadar da zamanınız var. 4 yaşından sonra zaten sizi de o da istemeyecek, arkadaş istemeye başlayacak ya da kardeş istemeye başlayacak. Efendim birinci bölümümüzü böylece bir mail ile tamamlamış olduk. Dinleyicilerimiz ikinci mail için bizleri arayabilir ama önce bir reklam arası verelim. Efendim tekrar merhaba. Reklamlardan sonra canlı yayınımızla birlikteyiz. Şu andan itibaren telefonlarınızla bizi yönlendirebilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. 0 216 524 93 93 numaralı telefondayız. İlk telefonumuzu alıncaya kadar Nuray hocamın telefon e, mesajını görüyorum şu anda önümde. Meslek listesinde kimya bölümü öğretmeni, kimya öğretmeni e, e, Nuray hocamız şöyle söyleyeyim hemen kendisine kısa bir cevap vermek için mesajını okumuyorum kısa cevap vermek için. Hocam böylesi durumlarda çeteleşmeler oluyor sınıfın içerisinde siz grubu aktif hale getiren öğrencilerle mücadele edin. Onları diğer öğrencilerden ayırmaya çalışın. Onların arasında sanki böyle bir birbirlerinden ayırıcı bir şeyler yapmanız lazım. Yoksa bütün grupla uğraşmayın derim. Siz diyorsunuz ki bayan kız öğrenciler rahatsız oluyor. Hayır birazcık daha derinlemesine gittiğinizde bakarsınız ki kız öğrenciler de bu durumdan hoşnut oluyor olabilir. Siz liderleri tespit edip bir süre serbest bırakın çocukları liderleri birbirinden ayırt etmeye çalışın. Efendim bir hattımızda dinleyicimiz var galiba. Kendisine merhaba diyelim. Merhaba. Merhabalar. Ee, i̇yi günler. Ben, heyecan, kusura bakmayın yanlış bir şey konuşursam. Estağfurullah. Aferin. Ben iki tane çocuk annesiyim. Sorunum benim büyük kızımda. İki tane kızım var benim. Hı hı. Tanesi 3 aylık küçüğü. Diğeri 6 yaşına girmek üzere. Hı hı. Ee, biraz önce de dinliyorum işte ben sizi. Az önce bir arkadaşın mesajını da dinliyorum. İşte televizyon izletmeyin. İşte bizim geçmişte yaptığımız hatalarımız herhalde kızımıza şu anda bize, bizim karşımıza çıkıyor. Hı hı. Yani yavaş yavaş. 6 yaşında olan da çıkıyor. Hı hı. Evet 6 yaşında olan da. Dikkat etmedim zamanında. Yani hırpaladık, şey ettik çocuğumuzu. Ee, yani şu anda da şey 3-4 yaşlarındayken falan bir komşuya gidince eve gelmek istemiyordu Hı hı. Yani hiç eve, eve, eve gelmek istemiyor. yani Çocuğu böyle hep ağlatarak zorla hırpalarak getiriyordum. Hı hı. Evde işte tehdit ediyordum. Gid, hı hı. Gidersen şöyle yaparım, böyle yaparım diye. Hı hı. E, şu anda da e, kardeş olduktan sonra çok inatlaşmaya başladı. Bir şey yapma dediğin zaman yapıyor. Şu şekilde mesela kız arkadaşlar onunla kreşe gidiyorlar. Hı hı. Ona dokunuyor. Onu dokunmaktan zevk alıyor. Ona dokunuyor. O çocuk da bağırıyor, çağırıyor. Yapma bana diyor. Hı hı. Ondan zevk alıyor. Gözümün içine baka baka yani onu yapıyor. Yapma tamam. şeyi böyle. Ba Ondan zevk alıyor gibi. Tamam. Babasıyla arası nasıl? Ee, Babasıyla arası iyi. Ama babası da geç geliyor işten. Fazla ilgilenemiyor gibi. Tamam. Şimdi yani... ben şunu söyleyeyim. Şu söylediğiniz kısımda. Dokunmaktan zevk alıyor. Başka onlar onlarda rahatsız oluyor. Kızınızın evet. dokunulmaya ihtiyacı var. Bir başka deyişle kızınızın tensel sevgiye ihtiyacı var. Özellikle de babadan dolayı. Babayla eğer kız ee, ...saçı okşanır ise, birbirlerine sarılır ise... ...arada bir daşır yerlerde yatar yuvarlanır ise... ...arada bir birlikte uzanırlar ise... ...kızınızla eğer tensel teması baba artırır ise... ...kızınızda böylesi bir ihtiyaç yavaş yavaş ortadan kalkar. Eğer böylesi bir ortamlar yaşanmıyorsa... ...siziniz tarafınızdan da baba tarafından da yaşatılmıyorsa kızınıza... ...ten olarak temasınız çok fazla yok ise... ...çocuk bu açlıktan dolayı gider başkalarına dokunmak ister... Ve hatta başka alanda kendisine dokunmasından hoşlanır. Bu... Şöyle diyeyim, lafını da duydun ama. Ya yani babasıyla oyunlar oynuyorlar. Öyle şakalaşıyorlar, işte babasıyla uzanıyorlar, yatıyorlar. Hatta babasının yatağı istiyor. Kardeşini falan şey diyor. Acaba ondan mı olur? Biz kardeşlerine kıskanıyor mu acaba? Şimdi diye 6 yaş Hadi. öyle çok kıskançlık bir yaş değildir yani. Eğer 3-4 yaşında olmuş olsa evet kıskançlıktan bahsedebiliriz ama 6 yaşta eğer kıskançlık var ise o zaman çok ciddi hatalar vardır evin içerisinde. Çok ciddi hatalar vardır. Yani ama deminki söylediğiniz hmm. şeyler de çok ciddi hatalar içerisinde alınabilir. Çocuğunuzu sürükleyerek zorla getiriyorsunuz eve, işte ağlatıyorsunuz evet. vesaire yapıyorsunuz. Bunlar da ciddi hataların Yok, içerisinde. Çok fazla zaman da evet, evet. onlar hep yani sadece bunu... ben bilinmemiştim. Hani bunlar ama... herhalde çocuğuma yansır mı? Ondan da korkuyorum. İlerde hani çocuğuma bir problem olur mu? Ben şu işte anda çocuğunuzu kaldım. Evet, şu anda çocuğunuzla ilgili iki problemden bahsedebiliriz. Bir, çocuğunuzun bir sevgi açlığı, bu ister tensel sevgi olsun, dokunulmaya dönük olsun, isterse de başka türlü bir açlığından sanki şüphelenir gibiyim şu anda anlattığınızdan. Deşvelemiş olsak belki onlar da çıkacak ortaya. İkinci bir şey daha var, aidiyet duygusunda sanki bir yoksunluk varmış gibi geliyor. Aidiyet duygusuyla alakalı anlattığımız önceden konular varydı İsterseniz internetten evet. bir bakın. Çocuk kendisini nereye ait ve nereye de kabul edildiğinin keyfini yaşaması lazım. Ve orası da aile olması lazım. Eğer çocuğa Ailenin keyfi yaşatılmamışsa eşiniz geç geldiğinden söylüyorsunuz siz biraz hırpalamışsınız evet. çocuğu biraz televizyona baş başa bırakmışsınız evet. ailede oluşacak o örümcek ağını oluşturmamışsanız çocuk aileye o örümcek ağını örmediyse çocuk başka yerlerden keyif almaya oralardan gelmemeye başlar evet. Ki şimdi de zaten dışarıda arkadaşlarıyla bu sefer aynı şeylerin içerisine giriyor. Ee, yapacağınız ikinci bir şey de babayla yakınlaşmayı birazcık daha bence artırın. İkincisi de çocuğunuzu evin içerisinde aidiyet duygusu kazanması için e, evin içerisini biraz şenlendirin. Aile toplantıları yapın. Evinizde bir gün sinema günü yapın. Çocuğunuzla ortaklaşa aktiviteler düzenleyecek bir vaziyete getirin. Belki siz bebeğinizle ilgilenirken farkında olmadan kızınızı ihmal ediyor olabilirsiniz. Kızınız da elinizden kaçıyor olabilir. Vaktinde çare alayın. Evinizi şenlendirecek bir şeyleri siz anne olarak zeminini hazırlayın. Tamam mı? Tamam. Çok tamam. Evet, Görüşmek hocam. üzere. Kolay gelsin. Allah razı sağ olsun, sağ olun. Hattımızda tamam. bir dinleyicimiz daha var. Bu arada dinleyicimizle birlikte Eyüp Bey'in mesajını hemen cevaplayayım. Disleksi hastalığı ile ilgili bahsetmiş Eyüp Bey mesajında, değerli Eyüp Bey, bahsettiğiniz şey disleksi hastalığına benziyor. Çocuk D B harflerini Bursa'nın B'si, Diyarbakır'ın D harfini karıştırıyor ise ve P harfi ile B harfini karıştırıyor ise rakamları da tersten görüyor ise bu bir disleksiden bahsedebiliriz tedavi edilmesi lazım. Tedavi derken öğrenmesi lazım. Ee, çok ciddi Benim bir şey değil hocam. ama öğrenmesi lazım. Evet. Hattımızda bir dinleyicimiz var. Kendisine merhaba diyelim. Merhaba hocam. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Beklettik sizi. Kusura bakmayın. Rica ederim hocam. Ee, ben Semihcan Yıldırım'ın annesiyim. Size de gelmiştik hocam daha önce. Hı hı. Ee, şimdi okulda sınıfta derse biraz zor adapte oluyor. Yani dersleri o dersleri bildiği için kendisi Hı hı. sınıfta çok canı sıkılıyor öğretmeninden şikayetimiz sıranın altına gidiyor hı hı. işte sınıfta başına puşet geçiyor diyor öğretmen hı hı. hani böyle yani sınıfta hiç dersen alakası yok hı hı. bir sınıf değiştirme yaptık oradaki öğretmen tekrar kendi geri sınıfına gönderdi yani hı hı. böyle sınıfta bir uyumsuzluğu var canım. Yani bundan bir şikayetimiz var. Öğretmen de diyor ki ne yapabiliriz? Hani nasıl bir yol izleyebiliriz? Bu çocuk derste çok sıkılıyor ve derste hani hiçbir yazı yazmıyor ama hepsini biliyor olmasına ikiye gidiyor şu anda. Şimdi Semihcan'a şöyle yapabilirsiniz. Öğretmenle görüşerek Semihcan için eğer ikinci sınıftaki şu andaki konular evet basit geliyor çünkü tanıdık konular bunlar kendisi evet. için. Acaba öğretmen Semihcan için ayrıca zorlaştırılmış bir takım aktiviteler sunabilir mi? Yani onun için özellikle ayrıca bir fotokopi çektirir, ayrıca zor bir soru sorur, ayrıca bir şeyler yapmaya çalışır. Dolayısıyla o zor olan kısımlarla uğraşırken diğer diğer sınıftakilerle de e, ilgilenmiş olur. Ancak şunu yanlış yaptığınızı söyleyebilirim. Evet. Hemen bir problemle karşılaşıldığında sınıf değiştirmek, öğretmen değiştirmek, okul değiştirmek yanlış bir davranış olur. Hocam onu ben yapmadım, öğretmeni talep etti. Hmm, yanlış olur. Kendisi Çünkü çocuk... hamile bir bayandı, hani hmm. beni zorluyor. Hani bir başka Ama hamileliği Semihcan'ın sorunu değil ki. Evet, Hamileliğinden Semihcan da mesul değil. Hamileyse evet. yani ben sınıfımda o zaman şu çocuğu istemiyorum. Böyle bir lüks olmaması lazım. Öyle, oldu hocam. öyle çok... olursa o zaman çocuk da kendini etiketler, Çocuklar. problemli çocuk olmuş. olarak etiketlerini gittiği evet. yerdeki öğretmeni daha çok bunaltır. Evet hocam, Bence... aynen öyle olmuş. Ortada evet, problem evet, olunca öyle. tekrar eski sınıfına gönderildi. E şimdi de tekrar konuştum. Hani diyor ki siz söyleyin ben yapayım. Hani ben bir sürü çocuğu bırakıp sadece Semih Can'la ilgilenemiyorum diyor. S sadece onunla ilgilenmesin. Onun konularını biraz daha ağırlaştıracak konular ve birazcık daha üst sınıflara ait konular vermeye çalışsın. Bir de sınıftaki öğrenciler çıktıktan sonra Semih Can'ı Yanına çağırsın, Semih canına bir 5-10 dakika o zor olan konularla bizzat kendisi ilgilenirse Semih Can biraz statü kazansın öğretmenin gözünde. Evet, Değer kazansın. Bence öyle çok ciddi bir problemden bahsetmiyorsunuz ama şu kısmıyla ilgilenirse eğer öğretmen o evet, takdirde hocam. zannedersem e, şey yapabilirsiniz İnşallah, atlatabilirsiniz. Hocam, Çünkü... Birinci sınıfta sınıf atlatmayı düşündük. E, onu da hiçbir öğretmen tavsiye etmedi hocam. Yani eğer, e, öğretmenler inisiyatif almakta tabi zorluk çekebiliyorlar ama bazen. hocam bu da çok sıktı çocuğu. Zaten semihcan hiperaktif yerine doğru, doğru. sığmayan bir çocuk. E, şimdi hep bildiği konular zaten okuma yazmayı biliyordu. Bu i̇şte onun için üst, üst sınıf, üst sınıf, üst sınıfın konuları birazcık öğretmen tarafından ayrıca fotokopi olarak vesaire olarak Semih bir 5-10 dakika Konuşup bak Semih şunları şunları şöyle yapacağız, bunları böyle yapacağız diye verip sonra diğer sınıfla, sınıfla ilgilensin. Semih Can zaten onları bir yakaladığı zaman alır başını gider yani onlarla İnşallah. ilgileneceğim diye e, kendisi de böyle şey yapar, kendi dikkatini toplamış olur. İnşallah. Öğretmenin de böylesi duyarlılığı için teşekkür ettiğimi lütfen iletirseniz sevinirim. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür Çok sağ, ederim. sağ olun programlarınızı sürekli dinliyoruz. İnşallah devamını bekliyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Haydi teşekkür günler. ederim. Mayıs... <gülüyor> Efendim bir dinleyicimiz daha var kendisine merhaba diyelim. Merhabalar hocam. Merhabalar. Ben iki oğlum var. 17 yıllık evliyim iki oğlum var. Biri 15 yaşında, biri 10 yaşında. Hı hı. Şimdi şimdiye kadar çocukluğumu çok sorgulardım annemi. Bana çok kötü bir anne olduğunu düşünürdüm. Şimdi de aynı şeyleri ben oğluma yaptım. Evet. <gülüyor> ne çok ümitsizin? Yok. Şimdi. Bir şeyler düzenir mi hocam? Yani ben değişirsem oğlum da iyi bir çocuk anne yani mutlu bir çocuk olur mu? Onu öğrenmek istiyorum Ve e kötü bir giden evliliğim var Hocam sadece Allah'a inanır yani her şeyi Onun eline de bırakamıyorum hı hı. Çocukları yanlış yönlendirir Farklı şeyler hı. öğretir diye Tek başıma mücadele edemiyorum <gülüyor> Sadece ümit istiyorum siz okay. O kadar İyi günler. Görüşmek üzere. Şimdi umuyorum telefonu kapattıktan sonra hala benim sesim kendisine ulaşıyordur. Ee, böylesi hassas bir annenin sesi umarım kendisine ulaşıyordur ama şöyle söyleyeyim gönlünü biraz ferah tutsun. Yani çocuk terbiyesinde her şey bitti diye bir şey yoktur. İnsan yaşamında öyle bir şey yoktur. Artık bitti, her şey kapandı, bütün kapılar kapandı diye bir şey yoktur. Yeter ki çıkış yolu aransın, bir labirentin içerisinde olabiliriz, ne tarafa doğru gideceğimizi de karıştırmış olabiliriz. Bir taraftan başımıza dert olan bir koca, geçmiş yaşantımızda başımıza sıkıntı olmuş olan bir anne, etrafımızda bizi anlamayan konu komşu ve elimizde de iki üç tane çocuk... Ve ortada kalmış olabiliriz. Çaresizce duvara yaslanıp yere çöküp ağlayabiliriz. Ama her şeyin bir çaresi vardır. Pedagojide çaresizlik diye bir şey yoktur. Yani Allah çaresiz duruma düşürmesin ama bir çaresi vardır. Eğer çaresizlik var ise zaten oradan sonra çok ağlayacak durumunuz da yoktur. Yapacak bir şeyiniz de yoktur. Eğer çare kapıları kapandı. Yani çocuğunuzun kalbi kilitlendiyse... Zaten ağlamanız da çok fayda etmeyecektir ama mutlaka bir çaresi vardır size şunu şu kadarını söyleyeyim bana lütfen de yazın aynı zamanda şunu söyleyeyim bir tay dünyaya geldiğinde doğduğunda kenara doğru çekilir o güçsüz bacaklarıyla birlikte ayağı dahi kalkamaz neredeyse kalkar dört ayak üstüne birden pat diye yere düşer kalkar iki ayak üstüne arka tarafa doğru çöker tekrar kalkar iki ayak üstüne öne doğru çek, düşer. Ondan dolayı sürüden ayrılır böyle, ezilmemek için ayrılır, kenarda bir yere oturur. Tay, ayrıldıktan sonra sürüden, o binlerce sürünün içerisindeki attan sadece annesine bakar. Annesine bakarak nasıl atlık yapılacağını, nasıl at olunacağını öğrenir. Atta kendisini seyreden yavrunun böyle sevinciyle bir o taraftan bu tarafa koşar, bir kişner... Bir ayaklarını şaha kaldırır, bir zıplar, bir hoplar kendisini yavrusuna sanki sergiler gibi işte at böyle olunur der gibi o koca sürünün içerisinde nasıl at olunacağını kendisi kendi davranışlarıyla ona sergiler. O yavrutay da binlerce kişinin içerisinde gönlünü verdiği anne ata bakar ve atlığın nasıl olduğunu ondan öğrenir. Şimdi size şunu söyleyeyim. Evet eşinize teslim etmekten korkuyorsunuz çocuğunuzun belki sıkıntılar olabilir diye konu komşunuzdan çekiniyorsunuz vesaireden ama eğer siz bir atsanız tayınız size göre kişniyecektir hiç merak etmeyin. Siz kendi tutum ve davranışınızı hissedici bir anne kıvamına getirdiğinizde ki getirebilirsiniz bunu. Bundan emin olabilirsiniz. İkinci karakter, ikinci kişilik edinebilirsiniz. Geçmişte ne kadar sıkıntılar yaşamış olursanız olun, eğer siz kendinizi bir kıvama getirirseniz, tayınız sizi seyrederek nasıl yaşamın içerisinde yer alacağını sizden görecektir. Hiç endişe etmeyin, başka ata bakar, başkalarına bakar, eşim şöyle yapar, böyle yapar. Hayır, o size bakacaktır. Yeter ki siz kendi kıvamınızı tutturun. Efendim bir dinleyicimiz daha var hattımızda onu da beklettik. Merhaba diyelim kendisine. Merhaba, iyi günler. İyi günler efendim. Benim de e, size sormak istediğim bir sorum vardı. Buyurun. 4,5 yaşındayken oğlum başka bir odada, biz arkadaş ortamında beraberken diğer odada iki arkadaş oynuyorlar da, diğer çocuk çocuğumun üzerine bir oyuncak atıyor. Ve e, bu şekilde çocuğum bir korkuyla baş, kekemelik başladı. Hı hı. E, şu an oğlum 8 yaşında. Hı hı. Ve birçok kez konuşma terapisine başvurduk. E, geçiyor, sürekli tekrarlıyor. Geçiyor, tekrarlıyor. Mesela birkaç konuşma terapisine hiç terapiye dahil etmedi denizi. İşte çok az düzeyde geçer diye. Sonra bu yaz tatilinde çok arttı. Hı hı. Memleket ziyaretinde. E, bir de 20 aylık ...kızım var. Şu an oğlum... ...8 yaşında ve... E, ...memlekette bir takım sıkıntılar yaşadık. İşte kardeş hep ön plana çıktı. Sevdirdi kendini... vesaire Oğlum... ...eleştiriler aldı. Hı hı. E, bir memleket dönüşü... ...bu çekemelik ...yüzde yüz... ...böyle çok büyük bir artış gösterdi. Hı hı. Tekrar biz konuşma terapisine başladık. Terapiler aldık. Azaldı. Hatta bitti. Hı hı. Ama... Şu an tek, çekemelik olarak değil mesela nefes alma bozukluğu veya işte ağız hareket olarak konuşmada bir bozukluk yok ama bunlar konuşmayı aksatıyor hı hı. ve sürekli tekrarlıyor. Yani e, psikolog desteği de aldık birkaç kez hı hı. ama hiçbir şey bulamadı yani psikologlar olumsuz olarak çocuğumda. Hı hı. Yani ne, ne yapacağımızda çalışırdık. Okul başarısı da çok iyi. Arkadaşlarıyla uyumu çok güzel. Okulda hiçbir problem yaşamıyor. Ee, çok seviyor okulu, öğretmenlerini, tamam. arkadaşlarını. Ama bu aşamadık biz. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. İsterseniz kapatın öyle dinleyin beni de. Hatta tamam. e, e, Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi çocuğunuz... Evet... Hani biz burada diyoruz ya siz ne kadar hijyenik kurallar içerisinde çocuğunuzu yetiştirirseniz yetiştirin ya o birisi geliyor sizin çocuğunuzun başına musallat oluyor. Yani siz komşunuzla çok iyi geçinmişsiniz ama komşunuzun haylaz bir çocuğu var almış işte öcü gibi bir şey çocuğun dört buçuk yaşında korkutmuş ondan sonra bakın. Siz ne kadar özene bezene küvez içerisinde yetiştirirseniz o kadar hassas yetiştirirseniz komşunuzun hassas davranmamasından dolayı sizin çocuğunuz böyle sıkıntı yaşayabilir. O yüzden diyorum ki ne olur şu radyo programını konu komşunuzun kapısını çalın rica ediyorum dinler misiniz falan diye söyleyin ki yarın sizin çocuğunuzu da öbür çocuk bu şekliyle zarara uğratmasın. Söyleyeceğim şey şu, şimdi başlamış olan bir kekemelik eğer takılmış bir plak gibidir bu, bir yere tıkıntı eğer bir çizik atılmışsa plağın, korku anı tekrardan yaşanır ise 20 yıl sonra tekrardan ortaya çıkabilir. Dolayısıyla öncelikle bu korkunun çocuğun ruhundaki izi bir uzman tarafından yavaş yavaş silinmesi lazım. Eğer o korkunun izleri yavaş yavaş silinir ve çocuk o korkuyu makul şekilde karşılar ise bu gerçekten bir uzmanlık işidir. O takdirde çocuğunuz artık geriye dönüp de o yere takılmayacaktır. Eğer öyle olmaz ise konuşma terapisti çocuğunuzu toparlar bir süre sonra bir bakarsınız ki yeniden bir korku ya da endişe yaşadığınız bir anda yaşadığı bir anda yeniden gider oraya takılır kalır yani. Yani hatta aynı odanın içerisinde çocuk bir kere girse çıksa yine aynı endişeyi yaşar. Önemli olan burada o güne ait yaşadığı şeyi e, gerçekten bir uzman tarafından çocuğun ruhundan böyle sindirilebilecek bir vaziyete getirmektir. Terapist yapacağını yapıyor benim anladığım kadarıyla bir uzman ama meseleyi iyi kavrayacak bir uzman desteği. Efendim saat 12'yi gösteriyor bugün. Lük programımız da bitti şu anda. Son bir cümleyle Metin Bey'den bahsedeyim. Metin Bey bir mesaj göndermiş. Oğluna dersini yapmak konusunda acaba çok mu ileriye gidiyorum diye mesajınızı okumayacağım ama gördüğüm kadarıyla evet. Çocuğunuza baskı yapıyorsunuz. Çocuğum ayakları üstünde dursun diye uğraşırken farkına varmıyorsunuz. Çocuğunuzun ayaklarını kırıyorsunuz. Çocuğunuz ayakla duramaz bu vaziyetiyle. Bırakın. Kendi öğrenme hevesiyle çocuk dersini öğrenmeye çalışsın. Metin Çıntaş Beyefendi içindi bu sözüm. Efendim bugünlükte yayınımız burada sona eriyor. Ee, tekrardan buluşmak üzere haftaya pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.